İşte maale Mâ ilehi tabul insan o mümkün ittikar uli vakti şeklinde tanımlanmış ki mecler hakim de elimizde mevcut olan de bu şekilde tanımlanmış insanın tabiatının meylettiği ve ihtiyaç vakti için süt biriktirilmesi mümkün olan nesne maldır. Evet. Buna göre aynı olmalı elle tutulan gözde gözüken bir madde olmalı. Tabii e, bu menfaatlerin mal kavramından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 Veya işte mühendissiniz, gıda mühendissiniz, işte bir aşevi var, aşevinde veya bir lokanta var. Bunun resmi olarak iş yapabilmesi için birinin orada çalışıyor gözükmesi gerekir. Peki çalışmadığı halde sadece imza yetkini vererek bunun karşılığında bir bedel almak. Şimdi bu gibi yerlerde aslında liyakattır önemli olan. Yani devlet size bu hakkı veriyor ama liyakatınızdan dolayı bu hakkı veriyor.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 Fetva vermişlerse de biz İsmaila e fetva kurulu olarak bunun da pek ahlaki olmadığını, evet. doğru olmadığını... Çünkü zaten sen emekli olacaksın. Bırak kimin nasibi o gelsin oraya. Evet. Veyahut da sen birinin oraya gelmesini istiyorsan ondan herhangi bir bedel almadan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 ve daha fazla olursa ki üç tam saf mıdır değil midir tartışmalı olmakla beraber meseleyi saf olarak düşündüğümüz zaman sağda ve solda bir erkeğin namazını bozduğu gibi arkalarında bulunan ve ta safın sonuna kadar evet. olan işte üç, üç, üç, üç şeklinde veya dört, dört, dört şeklinde Bilaniye. alayın namazını bozacaktır. Evet. Eğer arada bir sütre yok ise. Ee, sadece üç kişi... E,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 Bunu isterseniz siz buyurun anlatın. Tabii hocam e, devletin belirlemiş olduğu bazı şartlar var. E, yapmış olduğu hizmetlere bakıyor. Gerçekten AM'ye bir menfaati var mı? E, veya daha önce hiçbir sıkıntılı bir muamelesi olmuş mu? E, veya kitle ne kadar bir insana ulaşabiliyor diye. E, ad üstünde zaten kamuya bir yararı var mı? Buna bakıyor. Buna müsaade e, ettiği bölümler var. Tabi bunun içinde üniversiteler de var.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 Çünkü zekatta kafamıza göre kişilere zekat veremeyiz. Kur'an'ın ifade ettiği masarif zekat yani zekatın verilecek kişiler vardır. Bunlara verilmesi gerekir. Hattı zatında devlet otoritesi bile kafasına göre veremez zekatı. Evet. Bu kişilere vermelidir. Buna dikkat edilecek. İkinci bir mesele de temlik olayı. Yani kişiye mülk olarak verilme. Zaten devletin, günümüz devletinin böyle bir iddiası yok. Yani zekatlarınızı bize verin, biz sizin adınıza bunu gerekli evet. yerlere dağıtalım diye böyle bir ne iddiası var, ne çalışması var, ne bir e, kurumu var. Evet. Vergilendirme sistemi var. Vergi normal devletin resmi tüzük doğrultusunda topladığı vergidir. O yüzden e, ben işte bir hayır kurumuna e, zekatımı vereyim. E, bu zekatımı verirken de e, bunu devlet vergisinden düşsün. Düşüyorsa düşer. O devletin bileceği iştir.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 de o kardeşimize hayırlı bir eş nasip eylesin buradan abi tabi burada yani kaderdirini o yüzden teslim olalım anlamında değil yine elimizden gelen gayret sarf edeceğiz İslam'ın bize öngördüğü şartlar var bir eş nasıl seçilmelidir nelere dikkat edilmelidir hangi yönler ile bakılmalıdır ailelere düşen nelerdir bu çerçevede bu noktada hareket eder nasibine arar kısmette varsa Mevla tarihte takdir etmişse de inşallah olur